İlk podcast yayınımla karşınızdayım. Aslına bakarsanız podcast yayınlarını çok çok uzun zamandır. Neredeyse iPhone 3G zamanlarından beri 2008-2009'dan beri hep planlamışımdır ama nedense bir şeyler bu yayınları yapmamı hep engelledi. Video çekip YouTube'a attım, YouTube kanalı açtım. Ama bir türlü sesimi kaydedip de bu konuşmaları, bu söylediklerimi bir platformdan yayınlayamadım. Belki de sürekli olarak hani podcastlerini yapacaksam podcastlere ulaşılabilen her yerde olmalıyım düşüncesiyle. Bunları biraz erteledim ama artık YouTube var ve YouTube'dan da sadece görüntüyü değil sesimi de sizlere iletebilirim. Kolay bir platform. Kullanması keyifli. Bu arada şunu söyleyeyim. hani Bu podcastlerde sadece teknoloji konuşmayacağım genel olarak. Gündelik yaşantımda... Beni kaygılandıran ya da olmasından mutluluk duyduğum şeylerden de bahsedeceğim. Genel olarak şundan bunlar olacak yani. Genelde bir şeyler yaptığım zaman bu periskop yayın olsun, Twitter'da yazmam olsun, Facebook sayfam olsun. İşim gereği insanlar sürekli olarak teknoloji hakkında konuşmamı, onların teknoloji hakkındaki sorularını cevaplamamı bekliyorlar ama kim zaman başka şeyler hakkında da konuşmak istiyorum. İşte bu podcast yayınları da bu başka şeyler üzerine de olacak. E tabii ki teknolojide konuşacağım. Şimdi hayatımın büyük bir parçası doğal olarak ve konuşmadan yapamıyor insan. Son günlerde ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Siyasete girmeden değerlendirmek istiyorum bunu. Ne yazık ki tekrar şeyi haberleri almaya başladık. Neredeyse her gün, her gün 3-4 kişi hayatını bu vatan uğruna... Kaybediyor. Değişik bir düzen. Yani bakarsanız meslekleri bu diyeceksiniz belki bazılarınız ama sonuç olarak hiç kimse mi hiç kimse bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor bence. Kalleşçe, tuzak kurularak. Eğer bir dava varsa ve bu davayı savunan insanlar varsa, hiçce bence çıkıp cephede kalmalılar. Tabi cesaretleri varsa. İnşallah... Herkes için bir huzur ortamı sağlanır. Gençler, sonuç olarak karşı tarafta da gençler var. Yani bizim düşman bildiğimiz, terörist söylediğimiz, terörist diye çağırdığımız insanlar da bu vatanın pasaportunu, kimliğini taşıyorlar. Umarım onlar da bir gün doğru yolu bulurlar. Bizimkilerin de bulması gereken bir doğru yol varsa biz de doğru yolu buluruz ve ortak noktada birleşiriz. Sevgi dolu kardeşçe bu vatanda yaşarız diyorum. Çünkü insanların, gençlerin bu şekilde ölmesi gerçekten çok yanlış, çok acı verici. Özellikle geçen gün gazetede bir fotoğraf vardı ki beni benden aldı. Yani aklıma geldiği zaman gerçekten gözlerim doluyor. Babasının cenazesiyle uçak yolculuk eden bir çocuk. Amcasının kollarında taşınıyor. Babası da orada hani tabutunda. Bu sahne bilmiyorum yani açıkçası haber okuyamadım bile resmi gördükten sonra yaşanmaması gerektiği düşünüyorum ki inşallah bir son bulur bu planları kara planları yapanlar da varsa arka planda kendi çıkarları için insanların canını harcayanlar inşallah bunlar bulunur. sonuç olarak şu an ölen insanlar öldüren insanlar hepsi maşa yani iki taraftan da ne kadar insan ölürse ölsün bir çözüm olmayacak baştakiler istemediği sürece Bence önemli olan bu baştakilerin yok olması. Eğer gerçekten kötülüğümüzü istiyorlarsa tabii. Bu konularda aslında çok da hani konuşacak bir insan da değilim. Çok fazla siyasi bilgimin, politik bilgimin olduğu söylenemez. Ancak yaşadıklarım, gördüklerim, duyduklarım kadar biliyorum. Çok da fazla kitap okuyup bu işin derinlemesini araştırmadım ama ne yazık ki bu konuda yazılan kitapların da, söylenen sözlerin de, gazetedeki köşe yazarlarının da Hepsinin kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyorum bir yerden sonra. Kendi görüşlerine çok az herhalde tarafsız kalmıştır bunca olaydan sonra. Allah sonumuzu ressin diyelim. Geçen gün YouTube'da gezerken, hatta biraz önce Twitter'da paylaştım. Bir şey fark ettim. Türkiye'de içerik üretmekten dendiğinde artık YouTube'da insana sadece eğlenceli içerikleri üretmeye başlamışlar. Yayın kuruluşları haricinde... Teknoloji içeri üreten Türk bulmak çok zor. Bu üzücü bir durum. Tamam eğlence videoları keyifli izlemek yani insanı güldürüyor. Birçok insan bunlardan deli gibi para izleniyor çok fazla izlendikleri için ama yurt dışına baktığımızda küçüğünden büyüğüne yani lise seviyesinde bazen ortaokul seviyesinde o kadar güzel konuşan o kadar derin bilgiler veren ve bana bir şeyler öğretebilen insanlar görüyorum ki teknik konularda bu sadece aynı bir donanım incelemesi cep telefonu incelemesi filan değil. Kimi zaman takıldığım bir yazılım konusu, kimi zaman fotoğrafçılık. Kimi zaman aşmam gereken ya da öğrenmem gereken sosyal bir konu olsun. Bu konularda konuşan, derdini çok düzgün anlatabilen gençler görebiliyorum. Bizim ülkemizde ise gençler daha çok eğlence videoları, komik, değişik videolar hep YouTube'a yüklemeye başlamışlar. Nedense gençlik içeriği üretmiyor gibi geldi bana. Ya da ben bulamadım, bilmiyorum. Bizim gibi dinozorlar haricinde herhalde. Bu sektörde yetişen insan da kalmadı. Diğer tarafta da hani sonuçta hepimiz evimizde bilgiye internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Yurt dışındaki adam da aynı interneti kullanıyor. Aynı bilgisayara sahip. Neden onlar bu tarafta kaliteli içerikler üretmeyi seçerken bizim insanımız? içeriği üretmenin dışına çıkıyor. Tartışılması gereken konulardan bir tanesi bence. Özellikle Twitter'da hani tek, takip etmeye değer Türk teknoloji üstüne yayın yapan bir YouTuber bulamadım yazdım. Bazı gençler hemen çeşitli bahaneler ortaya sürdüler. İşte dediler ki paramız yok. Ondan sonra işte bize ürün gönderilmiyor. Bize kim ürün gönderecek ki inceleyelim. Ve benzeri şeyler söylediler. Şu yine bakarsanız benim derimde bir ürün yok. Sonuçta sadece sesimi kaydediyorum. Ses kaydedebileceğiniz bir mikrofonda çok pahalı bir şey değil açıkçası. Ve ekranda sadece bir resim görüyorsunuz. Ama bu bir içerik. İnsanların dinleyebileceği bir içerik. Ha, kaç kişi dinler, kaç kişi dinlemek ister, kaç kişi bundan sonrasını takip eder bilmiyorum ama. Sonuçta bir içerik üretebilmeniz için illaki belli materyallere ihtiyacınız yok. Yani... Mediatek'in veya Qualcomm'un herhangi bir işlemcisinin detaylarını anlattığınız ve video çekecekseniz eğer. Zaten YouTube'da bu firmaların hazırlamış olduğu birçok görsel var. Bunları kullanabilirsiniz. İnternette de var. E Slaytlar var bunlarla ilgili hazırlanmış. Şimdi internet üstünden bulabileceğiniz. Burada sadece sizin yapmanız gereken düzgün bir biçimde anlatmak öğrendikleriniz. Yani bilgiyi sunmak karşı tarafa. Bence asıl sıkıntı burada. Ya da bir diğer ihtimal var tabi. Gençler nereden başlayacaklarını da bilmiyor olabilirler. Belki de birinin onlara bunu öğretmesi lazım ki bunu öğrenebilecekleri yer okullar, üniversiteler oluyor. Belki de eğitim sistemi ile ilgili bir sıkıntıdır. Hani derinlemesine konuşmak, çözmek lazım. Ama şunu söylemeliyim ki içeri üretmek için gerçekten çok paranız olmasına veya her üreticinin size bütün ürünlerini anında Yollamasına gerek yok. Daha önce anlattım ama hani bir daha altını çizmem gerekirse ben donanım haberde çalışmaya başlamadan önce bir portal sahibiydim. Ücretsiz bir portaldı bu. Çok para harcamıyordum. Sadece domenlerine bir para vermiştim. Yıllık 8 dolar. Hala da bazı domainlere sahibim. Ödemeye devam ediyorum paralarını. Bir de dandik bir Osteen kalmıştım. 50-100 megabayt bir yer veriyordu bana. Ödediğim yıllık toplam para 20 doları geçmiyordu. Burada teknoloji haberleri yazıyordum. O zaman yazan yoktu, paraya da ihtiyacınız yoktu yazmak için, metallerle de ihtiyacınız yoktu. Sadece araştırmak ve istek yetiyordu. Mesela o zaman da insanların yine bir sürü bahanesi vardı. Ha ben bahnu üretmedim, ben yazdım ve sonuçta karşılığında aldım. Ne oldu? O yazılarım sayesinde, Günok Say Donar Haberin sahibi işte. Beni buldu, benden tanıştı. Daha sonrasında teklifler vesaire derken. 10 senedir donaramaber.com'da çalışıyorum. Şu anda da genel yayın yönetmeniyim. Hani diyeceksiniz ki sen şanslıymışsın. Niye her yazan böyle olmadı ama aslında benim dönemimde yazan herkes bugün sizin tanıdığınız insanlar. Bugün Tekno Seyir ekibine baktığınızda Levent abi, Murat. Levent abi zaten benden önce de yazıyordu. Murat benden önce de yazıyordu bu konuda. Onlar şu an tanıdığınız insanlar mesela. Hakkı da mesela dergide çalışıyordu şu an sahibi. Genel olarak bir yerden başlamazsanız bu basit adımlarla olacak işler. Gerçekten arkadaşlar olduğunuz yeri değiştiremezsiniz. İstediğiniz yöne doğru adım atmalısınız. Şimdi büyük düşünme diye bir şey var. Büyük düşün herkes Büyük düşünüp küçük başlamak lazım. Güzel bir örnek vardır bu konuda. İşte bilgi esim Microsoft'u kurmadan önce bu kadar zengin değildi. Doğru yani düşünecek olursanız Marco Sott'tan önce kalkıp da yola ben işte 100 milyar dolarlık bir şirket kuracağım. Milyar dolarlara hükmedeceğim. İlk yazdığım yazılımda Windows olacak diye yola çıkmadı. İyi bir girişimci akıllı bir adam. Aynı zamanda kodlama da biliyor tabii. Önüne çıkan fırsatları değerlendirmiş, görmüş, çalışmış. Bugünlere kadar gelmiş. Burada önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirebilmek, iyi görebilmek çok önemli bunun en başında da kendinizi iyi bilmelisiniz. Kim olduğunuzu iyi tanımalısınız. Yeteneklerinizi iyi analiz etmelisiniz ki kaldıramayacağınız yüklerin de altına girmeyin. Ben sonuç olarak günden ilk teklif geldiğinde tamam hemen yazmaya başlarım demedim mesela. Bir düşündüm. Donorum Haber sonuç olarak benim her gün takip ettiğim çok büyük bir yayındı. Ve burada yazdığım zaman birçok insan bu yazıyı görecekti. Değerlendireceklerdi. Acaba gerçekten de bana duyulan güvene hakkını verip düzgün bir yazıyla kullanıcının karşısına çıkabilecek miydim mesela ki ilk gün reddetmiştim teklifi. Ancak bir ay sonra bir dahaki teklif geldiğinde ciddi ciddi konuşup gün yapabileceğim konusunda beni ikna ettiğinde ilk yazımla yer aldım. Kaldı ki o zaman da söylediğim hani tamam yazı yazarım ama olur da çok olumsuz yorumlar gelirse bu işi bırakırımdı. Sonuç olarak ışık aslında ilk baştan belli oluyor herhalde. Yani ilk yaptığınız işte eğer insanlar hiç az etmezler ve sizi hiç takip almazlarsa, kale almazlarsa bence o işi en azından o anlık bir süreliğine bırakmak yarar var. Çünkü devam ettiğiniz sürece gelişiminiz tam olarak da istediğiniz seviyede olmayabilir. Çok fazla eleştiri alacaksınız. Yaptığınız işin kalitesi düşük olduğu için o an için sizi izleyen insanlar bir daha takip etmeyebilirler. Anında takipçi kaybını uğrayabilirsiniz. Deneyerek öğrenmekle çevrenizden yorumlar almak. neler var ki yakın çevrenizden yorum almak kimi zaman tehlikeli olabiliyor. Genelde yakın çevreniz sizi kırmaktan korkar ve yalan söylerler, söylerler. Ya da yalan da söylemeseler de sizi o kadar çok seviyorlardır ki yaptığınız her şey onlara çok iyi görünüyordur. O yüzden size çok iyisin diyebilirler. Üçüncü kişilere açık olmak lazım. Biraz kırıcıdır. Ama genelde insan yola sıkan yorumları onlar yaparlar. Doğruyu onlar söylerler. Burada tabii yapıcı ile yıkıcı yorumu çok ayırt etmek lazım. Çünkü yapıcı yorum yapan insanlar da hep bir yön gösterme vardır. Bana bugüne kadar bildiklerimi öğreten, şu an bulunduğum konuma gelmemi sağlayan yorumlar genelde şunu yanlış yapıyorsun. Doğrusu bu. Şeklinde olmuştur. Gerçekten de doğrusu oydu. Mesela ben videoları hep inceleyeceğiz diye başlardım. Birçok kişi tiyatro eğitimi almış, dil eğitimi almış kişiler bana PM atıp zamanında inceleyeceğiz demelisin. İnceleyeceğiz demen yanlış. Türkçe'de her kelime yazıldığı gibi okunmaz dediler. Telaffuz kısmında özellikle çok büyük yanlışlar yaparsın diye uyardılar. Biraz dik başlıydım. Hala da biraz var. Ama daha sonrasını inceleyeceğiz diye çevirdim. Dik başlı da olmamak lazım. Tamam bazen işe yarar. Çabuk yıkılmazsınız. Ama bazen de yanlışınızı uzun süre devam ettirmenize neden olur. Ki ben bu yanlışı çok uzun süre devam ettirdim. Şimdilerde ise farklı konularda isteklere sahibim. Ve bu konularda çalışmalara devam ediyorum inşallah nasipse. Yakın zamanda meyvelerini toplarız. Birlikte görürüz bu çalışmaları da. Artık teknoloji dışında da ne bileyim bir şeyler yapmak farklı bir yerde olmak istiyor insan. Bir yerden sonra. Aslına bakarsanız benim işim bundan sonrasında hani ne yapmak isterdim deseniz daha çok oturup sohbet etmek olsun isterdim. Kullanıcılarla. İş arkadaşlarımla. Canlı yayınlarda oturayım. Uzun uzun konuşayım. Bu ahkam kesme değil de aslında böyle bir dertleşme gibi düşünün. Karşılıklı. Siz ne istiyorsunuz? Ben de düşünüyorum o konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de eski radyo programları bu konuda hepimiz için çok çok yararlı olurdu. Hala da radyo programları yapılıyor da ben içeriklerini çok tatmin edici bulmuyorum. Belki de sadece araba kullandığım zamanlarda dinlediğimdendir. Akşam yayınlarında neler var takip etmiyorum açıkçası. Aslında bu konuda radyoları eleştirmek biraz haksızlık olabilir içerik konusunda. Evet burada hatalıyım. Kabul etmek lazım. Ama belki de bir dijital radyo canlı yayını olabilir diyeceğim ama sadece sesin duyulduğu bir yayında gerçi mobilden herhalde takip eden insanlar ilgi gösterebilirler. Burada mobil demişken podcastler şu anda biraz biraz daha Böyle anılmaya, kullanılmaya başladı gibi geliyor. Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla insanlar yavaş yavaş videoları açıp seslerini dinlemeye başladılar yolculuk yaparken. Bize bunu söyleyen çok fazla oluyor. Mesela ikisi bir veya mobilite gibi programlarda. Abi ben açıyorum sesinizi dinliyorum. Görüntünüz olması da olur. Evet aslında doğru. Bazı programlarda gerçekten görüntüümüzde ihtiyaç yok. Sadece sesimizi dinlesi yeter kullanıcılar. Aslında bir platform olsa sizin de sesinizi eklesek buraya. Siz de düşüncelerinizle, yorumlarınızla katılabilseniz canlı yayının bir neşesi olur ama insanımız tuhaf. Yani herkese her özgürlüğü verince gerçekten birdenbire ağzı bozulmaya, küfretmeye başlıyor. Bu küfür olayı son dönemde gerçekten çok rahatsız edici bir boyuta ulaştı. Özellikle internetin her ücra köşeye ulaşmasından sonra o ücra köşedeki İnsanlar da ne yazık ki bazı istenmeyen şeyleri herkese ulaştırmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de bence kötü değil, argo. Hatta sadece o insanlar diye bugün bazı yayın kuruluşlarını görüyoruz. Türkçe yayın yapan. Ulu orta küfür etmeler, böyle ilgi çekmeler, böyle taraftar toplamalar, teknolojiyi yapan uy, yayınlarda bile bunu görebiliyorum ki bazen. Utanç verici gerçekten. Gerçekten bence argo ve küfür... Aklın bittiği yerde başladı. Cahil insanları etkilemek için bunları yapmak çok saçma çekmek için. Ama şartlar zorluyordur. Videolar izlendikçe bu şekilde para kazanıyorlardır. da bilemem tabii ama. Gerçi insan mecbur olunca bir sürü şey yapabilir tabii. Ama eğer bunun dışında bir neden varsa. kenarları buysa. Oldukları gibi internet aşımaları çok yanlış bence. Çünkü bir nesil yetişiyor ve bu yeni nesil küfür etmiyor özgürlük olarak görüyor. Çok değişik. Kendisi küfür ediyor. küfürü yiyince bozuluyor. Tavrı değişiyor. Garip insanlar. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi karşı tarafa yapmamanız lazım. Kaldı ki kötü şeyler söyleyerek de karşı tarafa zarar veremezsiniz ama işte ortamı kötü gösteriyorlar. Mesela periskoptan canlıyım yaparken kesin bir tanesi geliyor böyle. Az gelişmiş. Ve bir şeyler yazıyor ortaya. İlgi çekmeye çalışıyor. Onun için komik geliyor bu. Bunu da çözmeye çalışıyorum. Nasıl düzelir diye. Ceza sistemi falan düzeltmez bunu. Yine eğitimden geçiyor olay ki eğitim sistemimizin son dönemde her konuda kötüye gittiğini herkes dillendiriyor. Doktorlarla konuşuyorsunuz. Artık eskisi gibi doktor yetişme diyorlar Mühendislerle konuşuyorsunuz. Şimdikiler mühendis mi diyorlar. Teknikerlerle konuşuyorsunuz. Teknik ekip mezun oluyor. Bir daha her işi biz öğretmek zorunda kalıyoruz. Hiçbir şey bilmiyorlar diyorlar. E Meslekse deni falan hali zaten ortada çok uzun zamandır. Bizim zamanımızda bile sadece birkaç mesleki sesinden bahsedilirdi. işte Haydar Paşa, tuzla, mesaire gibi. Bunların dışında mesleksisi isminde duymazdınız zaten. Kaldı ki sınavlan giriş yapılırken de yüksek puanlı yerler bunlardı. Sınav sisteminin kaldırılması iyi bir şey ama Tamamen kaldırılması da kaliteyi çok düşürüyor. Mesela meslek yüksek okullarına girişte sınav sistemini kaldırdıktan sonra gelen öğrencilerle sınav sistemi varken gelen öğrenciler arasında ki farkı görmeniz lazım gerçekten. Sınav sisteminin kalkması evet herkese eşitlikmiş gibi geliyor ama aslına bakarsanız hayatta eşitlik diye bir şey yok. Çok bilen naz az bileni aynı yere koyarsanız eğer bu çok bilene adaletsizlik olur. Bu yüzden çok bilenlerle az bilenlere ayırmalı. Ve buna göre bir dağıtım yapmalısınız ki sınav işte az çok buna yarıyor. Tamam kesin bir çözüm değil katılıyorum. Haksızlıklar neden oluyor. Sonuçta o problemleri çözebiliyor olması bir insanın kazanacağı bölümde yetkin olduğu anlamına da gelmiyor ama sonuç olarak biraz da eleme yapıyor. Yani çalışanla çalışmayanı, aklı başka yerde olanla İdealleri doğrultusunda iş yapmayı seveni belli bir oranda ayırıyor. Zaten hiçbir şeyin yüzde yüz hiçbir şeyin mükemmel bir şekilde çalışmasını beklememek lazım. Ama sınav sisteminin geri gelmesi ve bu sınav sistemi sonucunda da meslek liselerinin ve meslek yüksek okullarının sayılarının azaltılarak puanların yükseltilmesi. Bence az mezun adam gibi mezun olayına dönülmesi hepimiz için, gelecek için daha hayırlı olacak. Üniversitelerin çok fazla olması, insanların üniversite hakkı verilmesi çok güzel bir şey, evet. Ama üniversitelerin belli bir standartın altına düşürülüyor olması ve her üniversite mezunu artık iş bulamıyor olması, üniversitede işsiz mi ordusunun yaratılması, bu kötü bir şey. Aslına bakarsanız herkesin üniversite mezunu olmasına da gerek yok bu ülkede. Sadece üniversite mezunu olmayanla, üniversite mezunu olana da eşit yaşam şartları sunarsanız en azından baz ortamda en düşük seviyede yaşanabilir bir ortam sunarsanız insanlar belki de bu kadar fazla üniversite bitirme hevesine düşmeyecekler ben tabi bizim ülkemizde zorunlu askerliğin de bu üniversite bitirme konusunda özellikle birçok insanı böyle itelediğini düşünüyorum belki o da olmasa insanlar daha farklı şeyler yönelebilirler ama bir sürü etken var tabii iş bulma kaygısı Gelecek kaygısı çünkü günümüzde üniversite mezunu olmadan iş sahibi olabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Çok zor görünüyor değil mi? Gerçekten de zorlaşıyor aslında bakarsanız. Hani kendi sektörüm için konuşayım tamam hani üniversite mezunu olmanız çok önemli değil ama etrafımda da gerçekten iyi bir bölüm bitirmemiş hiçbir insan yok. Aslına bakarsanız hani b olmak için, kendi yayınınızı kurmak için yine üniversite bitirmenize gerek yok ama herkese ince olacak diye bir şey de yok tabii. Şu an ne yazık ki en azından bizim ülkemiz şartlarında konuşacak olursak McDonald's'la çalışarak ya da yarım zamanda bir iş yaparak bir ev kiralayıp burada yaşamanız imkansız. Onun için bir eğitim, bir sertifika öyle ya da böyle aranıyor. Üzücü bir olay tabii. Çözülmesi gereken çok şey var. Konuş konuş bitmez. Yani ülkenin durumu ama. işte insan bir kere açtı mı konuyu konuşmadan da edemiyor. Düzeltilmesi gereken çok yer var. En azından bizim gördüğümüz var. Yani bu da benim düşüncelerim tabii. Belki de mükemmel işleyen bir sistemi anlamadığım için eleştiriyorumdur. Bu da olabilir. Şimdilik kısa kesiyorum. Çünkü sonlara doğru uzadıkça konularım dağılıyor kafamda birçok şey var bahsetmek istediğin ama belki bahsetmek doğru da değil her şeyden her istediğinizden konuşmak kimi zaman insanları kırabilir üzebilir sizin yanlış anlamalarını sağlayabilir açık sözlükten çok çektim bu da devam ediyor hala ama her zaman açık sözlü olmak gerçekten zarar veriyor en azından burada birazcık frenlemekte yarar var diye düşünüyorum kendimi İlk podcastimin sonuna geldim. Kısa bir podcast oldu biliyorum. Devam edeceğim buna. Bunu yapmak kolay. Sadece mikrofonun karşısına geçiyorsunuz. Ses kayıt tuşuna basıyorsunuz ve başlıyor. Açıkçası biraz iç dökme manasında yararlı diye düşünüyorum. Konuları biraz dağıttım. ilk podcast. Bundan sonra çeşitli gündem konularını tartışarak devam edeceğim. Sizden gelen yorumlar da önemli tabii. İstekleriniz varsa yazabilirsiniz her zaman. Bunları mutlaka ve mutlaka değerlendiririm. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.